Orpheus'un peşinde. Olimpos'tan öykülerle müziğe yolculuk. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arıcı. Radyo'nun yeni yayın döneminde Orfeus'un peşinden herkese merhabalar. Ben Zeynep Arıca, bundan böyle. 94.9 frekansında Açık Radyo'da Orfeus'un peşinde. Olimpos'tan Öykülerle Müziğe Yolculuk'ta sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Programın başında sizlere bu programla ilgili kısa bir bilgi vermek isterim. Programın, e, sizde, bu programda sizlere mitolojik öyküleri ve bu öykülerin konu edildiği klasik müzik eserlerini sunmayı amaçlıyoruz. E, bilindiği gibi Yunan mitolojisindeki tanrıları, kahramanları veya savaşları konu alan pek çok eser bulunmaktadır. E, biz de bu programda elimizden geldiğince sizlere bu müzikleri dinletip hikayelerini anlatmak istiyoruz. İlk bölümde programa da ismini veren hikayeden yani Orfeus'tan başlayacağız. Tabii ki her hikayeden olduğu gibi Orfeus'tan da esinlenilmiş pek çok klasik müzik eseri vardır. Ancak bunları anlatmadan önce sizlere Orfeus ve Yürdike'nin Yunan mitolojisindeki özgün hikayesini aktarmak istiyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden öyküye geçelim. En eski müzisyenler tanrılardı. Athena çalgı çalmazdı ama flötün yaratıcısıydı. Her deliri yaratmış ve onu Apollon'a vermişti. Apollon bu çalgıdan öyle güzel, öyle melodik sesler çıkarırdı ki Olimposlular kendilerinden geçerlerdi. Hermes kavalı saklamıştı kendini. Sırası geldi miydi, o küçücük çalgıdan coşucu sesler çıkarmasını bilirdi. Pan baharda öten bülbüller kadar güzel bir ses çıkaran sazdan kavalı yarattı. İlham peylerinin kendilerine özgü bir enstrümanı yoktu. Ancak dillere destan sesleri vardı. Bu ilk müzisyenleri... Çalgıda neredeyse boy ölçüşecek kadar iyi ölümlüler izlerdi. İşte o ölümlülerden belki de en önemlisi Orfeus'tu. Orfeus'un annesi Kalyope bir ilham perisi, babası Oygaros ise bir Trakya prensiydi. Orfeus'un karşısına çıksa çıksa sadece bir ölümsüz çıkabilirdi. Çalma ve söyleme gücünün bir sınırı yoktu. Hiç kimse hiçbir şey karşı koyamazdı ona. Canlı cansız her şey izlerdi Orfeus'u dağların tepesindeki taşları yerinden oynatabilir, ırmakların akışını bile değiştirebilirdi. Yeni evlenmiş olduğu güzel nymph, Yuridike'ye delice aşıktı Orfeos. Ancak ikisinin mutlulukları ne yazık ki çok kısa sürdü. Düğünden hemen sonra, gelin Yuridike, Nedimeleriyle birlikte biçimenlikte yürürken, otların arasından fırlayan bir yılan onu sokuverdi. Yuridike oracıkta öldü. Orfeos'u sonsuz bir keder kapladı. Sevdiğinin ölümünü sindiremedi. Ölüler ülkesine gidip sevgilisini almaya karar verdi Orfeus. İnsanların sevdiği için bile yapamayacağı şey yaptı. Yer altına inip çalgısının tellerine dokundu. Bunun üzerine köpek Kerberos bir anda kendinden geçti. Sisyphos sakince oturdu ve kayasına yaslandı. Tantalos susuzluğunu unuttu. Ve bu büyülü müzikten etkilenen Hades'in tanrısı Hürideke'yi Orfeus'a geri verdi. Ancak tek bir şartı vardı. Orfeus yürüdük önünden yürüyecek ve yeryüzüne çıkıncaya kadar asla arkasına dönüp bakmayacaktı. İkisi birlikte yola koyuldular. Büyük kapılardan geçip yeryüzüne doğru tırmanmaya başladılar. Orfeus arkasından sevgilisinin geldiğini biliyordu. Ancak dönüp bakmak bir de o biricik sevgilisini kendi gözleriyle görmek istiyordu. Böylece yürüdüler. Ve karanlıkları geride bırakıp aydınlığa doğru yol aldılar. Orfeus gün ışığına çıkar çıkmaz döndü arkasına. Ancak çok aceleci davranmıştı. Yürüdike daha mağaranın içindeydi. Belli belirsiz yüzünü gördü sevgilisinin. Yakalamak için uzandı ama tutamadı ellerini. Soluk bir orçak aldı sadece. Biricik sevgilisi Yürüdike geri dönmüştü Hades'e. Orfeus yine dönmek istedi yer altına. Ancak bu sefer izin vermediler. Tanrıların hala canlıyken ölüler ülkesine bir kez daha girmesine rızası olmadı. Dünyaya yalnız gitmeye zorlandı. Orpheus bugünden sonra hayata küstü. Trakya'nın yabani ıssızlıklarında ağaçlara, çiçeklere çaldı söyledi sadece. Durmak, dinlenmek nedir bilmeden çaldı söyledi. Ve en sonunda bir grup menada rastladı. Menadlar bu bassız çalgıcıyı paramparça edip kafasını Hebros'a anlattılar? Hebros kafayı ter Lezboz kadar sürükledi. Orada ilham perileri buldular onu. Adanın tapınağına gömdüler. Sonra Orpheus'un kemiklerini toplayıp Olimposta'nın eteklerinde bir mezara gömdüler. O günden beridir Olimposta'ndaki bülbüllerin şakaması dünyanın her yerindeki bülbüllerden daha hüzünlü ancak bir o kadar da tatlıdır. 94.9 Açık Radyo'da Orfeus'un peşinden gitmeye devam etmekteyiz. Orfeus'un bu acıklı hikayesini Yunan mitolojisindeki özgün haliyle sizlere aktarmaya çalıştık. Program başında söz ettiğimiz gibi hikayenin klasik müzikte de yansımaları mevcuttur. Ancak bu yansımalara geçmeden önce sizlere e, Alman besteci Jakoffenbach'ın bu hikayeden esinlenerek bestelemiş olduğu Orfeo Cehennem'de operasının overtürünü dinletmek istiyoruz. Orfeus Cehennem'de operasının Overture'nü dinledik. Eserin Overture'nü dinlemeden önce e, sizlere hikayenin mitolojideki özgün halini aktarmıştık. Mitolojiden sonra şimdi de dönem olarak biraz daha ileriye gidip klasik batı müziği tarihine bakacak olursak eğer, Orfeus'un hikayesinin de diğer pek çok hikaye gibi müzik eserlerine konu olduğunu görebiliriz. E, Offenbach, Liszt, Monteverdi ve daha birçok besteci bu öyküyü kullanmışlardır eserlerinde. Bu bestecilerin eserlerinden en bilinen diye tabir edebileceğimiz eserin o sizlere dinlettik. Evet, Offenbach'ın bu operası, öykünün konu edildiği en ünlü müzik eseridir. Ancak burada söze şunu eklemeliyiz ki hemen, çoğu zaman bu öyküler karşımıza özgün hallerinden biraz daha farklı bir biçimde çıkarlar. E, tabii ki hikayenin özgün halini kullanmış besteciler de vardır. E, ancak kimi zaman eserlerde minik değişimler de oluşabilir. Aslına bakılırsa beselendiği dönemin özelliklerini yansıtmak genellikle bu durumun temel nedenidir diyebiliriz. Nitekim Offenbach'ın bu operasında da aynı şey söz konusudur. Madem ki söze böyle başladık o zaman eserin konusuna geçmeden önce sizlere bu parçanın tarihiyle ilgili kısa bir belge, bilge, bilgi vermek isterim. Eserin bestecisi olan Jacques Offenbach Yahudi bir ailenin oğlu olarak Almanya'da doğmuştur. Ancak küçük yaşlardan itibaren Paris'te yaşamaya başlamıştır. Kendisi de bu konuda Fransız operetinin önderi olarak kabul edilmektedir. Müzikle eleştirinin tatlı olduğu kadar çok sert olan örneklerini de geliştirmiştir. Ve kurucusu olduğu Opera buff, Offenbach'ın eserlerine alay ve eleştiri unsurlarını da katmıştır tabii ki. Burada hemen sizlere Opera buff'u açmak istiyorum. Bu tür 1860'larda Paris'te ortaya çıkan zeki, alaycı ve esprili bir türdür ve genel olarak konu bazında Paris yaşamındaki yozlaşmayı ve değişimi eleştirerek bizlere aktarır. Orpheus cehennemde ise genel hatlarıyla bestelendiği dönemi değil de mitolojik hikayenin alaycı bir anlamı yansıtacak şekilde değiştirerek libretto yani opera haline getirmesiyle oluşmuştur. Eserle ilgili bu kısa bilgiden sonra e, dilerseniz ilk perde birinci tabloyla eserin konusuna başlayalım. Orfeus Tep şehrinde bir kemancı olarak yaşamakta ve Tep konservatorunun müdürlüğünü yapmaktadır. E, Orfeus Yuridike ile evlidir ancak ikisi de birbirini sevmemektedirler hatta zaman zaman birbirlerinden nefret etmektedirler. E, bu nefret zaman zaman e, ikili arasında büyük kavgalara neden olur. Ee, dilerseniz söze biraz ara verip şimdi de bu kavgalardan bir tanesini dinleyelim <gülüyor> tirre vos joie C'est délicat, tu as dit le mot, c'est délicat non? Ah bölümde Orfeus ve Yürdike'nin bir kavgasını sizlere dinlettik. Bu kavgada Orfeus bestelediği bir eseri Yürdike'ye dinletmek istiyordu. Ancak Yürdike'nin dinlemek istememesinden dolayı böyle bir kavga çıkmıştır aralarında. Dilerseniz şimdi de hikayeye buradan devam edelim. Orfeus, Chloe isimli bir çoban kıza aşıktır. Orpheus'un kendini tamamen müziğe vermiş olması Yuridike'nin canını sıkmaktadır. Çünkü onun tam tersine Yuridike klasik müzikten nefret etmektedir. Kocası tarafından ihmal edildiğine karar verir ve komşuları bal tüccarı Aristeus'la arkadaşlığa başlar. Zaman içinde Yuridike Aristeus'a aşık olur. Hatta Aristeus da Yuridike'ye aşık olur. Fakat gerçek yönünü kimsenin bilmediği Aristeus aslında cehennem tanrısı Plüton'un ta kendisidir. Bir gün kocasıyla e, e, müzik hakkında tekrar bir kavgaya tutuşan Yuridike Aristeos'a gider ve o da Yuridike'yi kendi yeraltı ülkesine yani cehenneme götürür. Ancak bunun için Yuridike'yi öldürmesi gerekiyordur ve bunun için de Yuridike'ye Aristeos bir tuzak kurar. Bu durum aslında Orfeos'un hoşuna da gider. Ancak halkın bu konudaki görüşünü açıklayan ahlak düşkünü ihtiyar bir kadın da Orfeus ve Proto'yu tanrılar tanrısı Jüpiter'e yani Yunanca ismiyle Zeus'a şikayet eder. Ve birinci tablo Olimpos da biter. İlk perdenin ikinci tablosuna geçmeden önce e, söze biraz ara verip sizlere ilk tablodan e, iki eser dinletmek istiyoruz. Ciao che giorno sei già pronta o per esiccalo dove povero è casa pronta c'è grosso troblo dove povero tu capita a buon d'Arcadio un fabricant de Quand le don d'applaudissements bouton Ah, blanche laine à la maison Voilà à la fête ou la fête Dinletiğimiz bölümlerin seslendirildiği sahnelerde ilk parçada Yuridike dinleyicilere Aristeus'a olan aşkını itiraf etmektedir. Ve ikinci parçada ise Aristeus kendini bizlere tanıtmaktadır. Ancak tabii ki bunu gerçek yüzünü değil de Aristeus olarak tanıp, tanımladığı yüzünü bizlere tanıtmaktadır burada. İkinci tabloda Olimpos'ta görülür. Cehennem tanrısı Plüton'un kurallara aykırı olarak e, insan oğlundan gelen bir kadını ayartıp kaçırmış olmasının dedikodusu ağızdan ağzı ağızda tanrılar arasında hızla yayılmaktadır. Proto tabii ki söylenenleri inkar eder. Orfeus'a ve Jüpiter'e ve diğer bütün tanrıları Olimpos'taki şikayetini duyurur. Tanrılar da cehenneme kadar gidip olayı bir kez de yerinde incelemeye karar verirler. İlk perde tanrıların bu kararıyla birlikte sona erer. İkinci perdeye geçmeden önce bu tablodan Olimpos'taki tanrıların seslendirdiği birkaç parçaları sizlere dinletmek istiyoruz. Ses sous des cieux, toujours que je suis de de ona toner chanson la de la de voici les naravons, voici les muses, les, grâces, les grâces les grâces les grâces ne sont pas loin non Les grâces ne sont pas loin Fruiter les danser Calmes et bondissantes On se trattit de la lune De la lune, de la lune la lune, de la lune On entend le recoulant de Des collants les chansons d'un bon Et la lune de l'espo la ride tous les de İlk perde ikinci tablodan e, dört parça dinlettik. Bu parçaların e, ilkinde Olimpos'un tasviri bizlere yapılmaktaydı. E, Olimpos'ta uyuyan tanrılar e, ve Olimpos'un genel hatlarıyla e, bir tasvir yapılmaktaydı. E, i̇kinci eserde Aristeus'un Olimpos'a gelişi ve ee, onun gelişiyle birlikte e, tanrılar arasında yaşanan e, olaylar anlatılmaktaydı. Üçüncü parçada e, Jüpiter'in eşleri e, Jüpiter'le alay etmektedirler. Ve son parçada ise e, Olimpos'taki bütün tanrılar ve tanrılar tanrısı Zeus e, cehenneme giderek Plüton'un e, yürüdükeyi kaçırmış olma ihtimaline karşı yaşanan olayları bir de kendi gözleriyle yerinde görmek isterler. Eserin ilk perdesi genel olarak yeryüzünde geçmektedir e, ve sonlarına doğru Olimpos Dağı'nda e, yaşananlar bizlere gösterilmektedir. E, olaylar genel hatlarıyla ilk perdede Orfeos'un çevresinde gelişir, ikinci perdede ise cehennem tasviri yapılır yeryüzünün tersine. Ve bu bölümde Yuridike'nin başına gelenler bizlere anlatılmaktadır. İkinci perdenin konusuna üçüncü tablo ile başlamak istiyorum. Yuridike cehennemde yalnızdır ve son derece sıkılmıştır. Ee, arada sırada yanına gelen ve olabildiğince basit bir yaratık olan Hans Stix ise onu sürekli konuşarak oyalamaya çalışmaktadır. Stix, Yuridike'ye vaktiyle Arkadya'da bir prens olarak mutlu mesut yaşamış olduğunu anlatmaktadır. Jüpiter ve Tanrılar yer altına gelirler. Ee, Pluto da tabii ki Olimpos olduğu için bir önceki terbede, perdede onların yanındadır. Ee, Plüto bir an önce e, bulamamaları için Yürüdike'yi gizli bir yere saklar. Ancak Jüpiter Yürüdike'nin cehennemde olduğuna inanmaktadır e, ve onu bulmaya kararlıdır. E, küpidin yardımıyla Jüpiter küçük bir sinek olur e, ve ne yapıp yapıp Yürüdike'yi gizlendiği yerden bulur. Ee, ve bunun sonucunda e, yürü baştan çıkarır. E, üçüncü tablo bu sahnede biter ve dördüncü son tabloya geçmeden önce e, Jüpiter'i bisneğe çeviren küpidin e, ve e, yürü son derece sıkılmış halini anlatan e, seslendirdiği parçayla devam etmek istiyoruz. Dördüncü tabloda Plüto cehenneme gelen tanrıları sarhoş edecek kadar baş döndüren eğlenceli bir parti hazırlamıştır. Cehennemin her köşesinden öyle ki kutsal içkiler akmaktadır. Delice oynanan danslar her yöne neşe saçmaktadır ve cehennemin bu havasına tanrıların hepsi de canla başla katılmaktadırlar. Orfeus ile halkı simgeleyen yaşlı kadın da oraya gelirler ve kendilerine bu baş döndürücü eğlencenin içinde bulurlar. Ee, Ansaz'ın Yuridike'yi Orfeos ve diğer kadın geri isterler. Jüpiter buna boyun eğmek zorunda kalır. Ancak kendisi çoktan Yuridike'ye aşık olmuştur. Ee, ve son bir şans onlar için tek bir şart koşar. Dönüş yolunda Orfeos'un Yuridike'nin yüzüne bakmamasını söyler. Orfeos buna razı olur ve yola çıkarlar. Orfeus arkasına dönmedikçe Yuridike'yi kaybedeceğinden korkan Jüpiter, bütün şiddetiyle bir yıldırım çakar. Orfeus da elinde olmadan korktuğu için arkasına döner ve bu yüzden Yuridike'yi büsbütün kaybeder. Böyle bir sonuca memnun olan Orfeus ise koşa koşa tebe geri döner. Yuridike ise Jüpiter'le ve diğer tanrılarla birlikte cehennemde geri kalan hayatına devam eder. Ee, Eserin finalini e, sizlere bu kısımda dinletmek istiyoruz. Eserde e, dördüncü tablonun sonunda e, eserin finaliyle birlikte e, bütün operanın bitişini sizlere dinlettik. E, operada sizlere de aktardığımız e, özetinden anlaşılacağı gibi Offenbach mitolojiyi kullanarak e, yaşadığı dönemin Paris'teki bitmez tükenmez kibarlık serüvenini bizlere karikatürize etmiş. Aynı zamanda biraz da eleştirmiştir. Açık radyoda Orpheus'un peşinde Olimpos'tan Öykülerle Müziğe Yolculuk Programı'nın ilk bölümünü sonlandırmadan önce sizlere bu eserle bütünleşmiş olan ünlü kankan dansını dinletmek istiyoruz. Ee, ancak eseri dinlemeden önce kankan dansının nasıl oluştuğunu hemen sizlere aktarmak isterim. Kankan 18. yüzyılın Fransız danslarından biri olan Kadril'in zamanla giderek daha da bayağılaşmasıyla bay oluşmuş bir dans türüdür. 94.9 Açık Radyo'da Orfeos'un peşinde ilk bölümde sizlere Orfeos Fyrdike'nin mitolojideki özgün hikayesini aktardıktan sonra kısaca operanın e, geçmişinden ve her bir tablosundan söz ettik. E, ve Daha sonrasında aralarda bunlardan kısa kısa sizlere parçalar dinlettik. E, bizlere ulaşmak isterseniz eğer Orfeos'un peşinde Twitter sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Yeni bir hikayeden söz edinceye kadar... Ben Zeynep arayacağım. Müzik ve öykü dolu bir hafta geçirmenizi dilerim. Görüşmek üzere. orpheus'un peşinde. Olimpos'tan öykülerle müziğe yolculuk. Hazırlayan ve sunan Zeynep Arıca